...başka bir şehirde yaşamak isterdim. Ya sen Umut? Hiç düşünmedim. Yani küçük bir şehirde mi yaşamak isterdin? Evet. Daha sessiz, daha sakin. Üf, İstanbul çok kalabalık. Okula gidip gelmemiz bile zor. <gülüyor> ne zor ya? Okul iki sokak arkamızda. Baksana servise bile binmiyoruz. Yani hayatından memnun musun? Saçma sapan sorular sorma Ayla. Ne ilgisi var şimdi? Üf, hızlı yürü okula geç kalıyoruz. Yürüyorum ya işte. Hiç i̇şte ikiz kardeş gibi değiliz. Sence ikiz olanlar tartışamaz mı? Daha iyi geçindiklerini sanıyorum. Üf. Neyse canım, okula yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız tartıştığımızı görmesin. Gören görsün, önemli değil. Bu gece uyku alamadım zaten. Gece yarısına kadar bilgisayarın başından kalkmazsan? Bana karışma ya, bir sen kalmıştın. Annemler, babaannem, hele Zehra teyze. Bazen çok canımı sıkıyor. Köyde bir torunu varmış Sadık. O çok sakin, uslu bir çocukmuş sözde. Zehra teze laf yok. O bizim emektarımız. Yoksa onu sevmiyor musun? Şu an kimseyi sevmiyorum. Ne övünmeyecek şey. İşte bu yüzden tüm arkadaşların seni terk etti. Bilgisayarım bana yetiyor. <gülüyor> Artık ne yaparsan yap. Senden bıktım biliyor musun Ayla? Biliyorum. Sen Mito'yla konuşuyorsun. Bizim sınıfta Ebru var ya, o da geceleri kanaryasıyla konuşuyormuş. <gülüyor> Böyle şey olur mu? E, tabii olur. Hiç olmazsa karşısında onu dinleyen biri var. Bilgisayarın adını Mito koyduğumu annemlere söylemeyeceksin değil mi? Unutma bana söz verdin. Ölen köpeğinin adını yaşatıyorsun. Annemlere söylesen ne olur? Cık. Mito için üzüldüğümü bilmesinler. Onu unuttum sensinler. Umut! Umut bekle. Ha, efendim öğretmenim. Seninle biraz <gülüyor> konuşalım. Hadi şu öğretmenler odasına gir. Hadi geç. Otur şu koltuğa bakayım. Bana çok mu kızdınız? Kızmadım. Ama arkadaşlarının dikkatini dağıtıyorsun. Zamanını alıyorsun. Buna hakkın var mı? Yok. Ama bazen çok sıkılıyorum. Ah, huzursuz ve tembel bir çocuk oldun. Derste de çalışmıyorsun. Ne oldu sana? Bilmiyorum. Geçen gün seninle annene bir mektup göndermiştim. Onun cevabını hala alamadım. Yoksa annene vermedin mi? Hmm. Aa e, evet. Anneme verdim galiba. Ama sonucu hatırlamıyorum. Bu sorunu böyle dar bir zamanda çözemem ki. Mektup konusunu annene hatırlat oğlum. Niye imzalayıp bana göndermedin? <gülüyor> tamam hatırlatırım. Artık ikide bir bahaneler bulup sınıftan da çıkma Umut. Arkadaşlarına haksızlık oluyor. Bazen köpeğim Mito için çok üzülüyorum. Öldü de. Sana başka bir köpek alsınlar. Hayır. Hiçbiri onun yerini tutamaz. Zaten artık bilgisayarım var. Umarım onunla yalnızca oyun oynamıyorsundur. Bilgisayar her şeyden önce bir bilgi kaynağıdır. Bunu unutma. <gülüyor> Unutmam öğretmenim. Hadi artık gidelim. Sana yardımcı olacağım. Merak etme. Kimsenin yardımını istemiyorum. <gülüyor> Hadi sınıfa girelim öğretmenim. Annenle mutlaka görüşmeliyim. Ona söyle. O mektubu da bulmalısın. Umut! Ayla! Odanızda mısınız benim güzellerim ha? Umut! Sesimi duymadın mı oğlum? Aa, duydum babaanne. Ama işlerim var görüyorsun. Aa yine bilgisayarın başındasın. Bu sende hastalık haline almasa bari. Ay şöyle yatağın ucuna oturayım mı? Ay otur otur. Ayla'yı sormuştum nerede? <gülüyor> Odadadır. Yine seramikten çiçek yapıyordur. Uf! Çağırma başarısız oldu diyor yine. Ne oldu bu bilgisayara? Ders mi yapacaktın? Hayır. <gülüyor> Yarın tatil sonra yaparım. Ha, şu yuvarlak şeylerle Plak mı? Onlar CD. CD'lerde öyle çeşitli, öyle güzel çocuk oyunları var ki. İyi de oğlum bak şimdi. Umut. Uh. Umut bak. Melekşam'le vazonu görmek ister misin? Yine seramikten mi yaptın? Ben bu işlerden anlamam. Aferin benim aileme. <gülüyor> Boş zamanını ne güzel değerlendiriyor. Dersini de hazırlamıştır mutlaka. Elbette babaanne. Biliyorsun benim de bilgisayarım var artık. <gülüyor> Umut'tan sıra gelmeyince babana bir masraf kapısı daha açıldı. Her şey çift alınıyor. Ah ikiz büyütmek zor zor. Biz mi istedik ikiz olalım diye? Yaptıklarıma yüzünü çevirip bakmadı bile. Alacağın olsun Umut. Okul sergisinde kapıdan giremeyeceksin. Ben ben odama gidiyorum. Bak küstürdün kardeşini. Ayla çok konuşuyor. Beni sıkıyor büyük anne. Senin sıkıntını ben bilirim de Neyse, neyse, neyse. Zehra bile senin huysuz bir çocuk olduğunu düşünüyor. Zehra teyze her şeye karışmasın. O bizim emektarımız oğlum. Babanı o büyüttü sayılır. Küçükken Zehra hep peşindeydi. Gezdirir, yedirir, uyuturdu. Sen niye babamla ilgilenmedin? Annesi değil miydi? Hmm, babanın küçük kardeşine, yani amcana da ben bakıyordum. Zayıf, hasta bir bebekti. Sonra dedeni de genç yaşta kaybettim. Sizler böyle bolluk içindesiniz. Her şeyin kıymetini bilmelisiniz yavrum. Kıymet nasıl bilinir? Yaşadığı günlerin değerini bilip mutlu olmakla. Ama senin yüzün hiç gülmüyor umut. Cık, durup dururken gülemem ki. Peki oğlum, peki, peki. Sen bilirsin, sen bilirsin. Uh, ben gidip Sehera'yla akşam yemeği hazırlayayım bari. Annemlerin akşam yemeğine geleceğini sanıyor musun büyük anne? <Gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık Zehra Yemekler de güzel olmuş <gülüyor> Birlikte yaptık Behice hanımcım <gülüyor> Bakın hele Ayla'ya. Büyüdü de benimle sofra oturuyor. <gülüyor> Çoktan büyüdüm Zehra teyze. Ama kimse farkında değil. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu şu lafı? <gülüyor> Bunlar şanslı çocuk şanslı. Aa, a, hey Umut nereye? <gülüyor> Sofranın toplanmasına yardım etsene. Ben erkeğim o iş kız işi. Oo, öyle şey olmaz oğlum. Herkes <gülüyor> annesine yardım etmeli. Şu an annemler yok büyük anne. Ben odama gidiyorum. Annelerinin olmaması bunları üzüyor hanımcım. Geç geleceğiz diye insan bir telefon etmez mi ha? E, e, her akşam aynı şeyleri söylüyorsun babaanne. Telefon falan etmiyorlar işte. Ben de odama gidiyorum. Ayla kendini oyalayabiliyor ama Umut çok huzursuz. Oğluma, gelinime, çocukların büyüdüğünü bir türlü anlatamadım Zehra. Her akşam gezme olur mu ha? Ömer Bey'imle Hülya Hanım'ım daha çok genç. Eğlenmeye hakları. Zamanında az mı sıkıntı çektiler? Yo, ne olursa olsun çocuklarına daha fazla zaman ayırmalılar. E her çocuk bu kadar hassas olmaz hanımcım. Ama Umut başka. Aslında o öyle duyguludur ki bunu belli etmez. Ölen köpeği için az mı gözyaşı döktü? Babası yeni bir köpek almak istedi. Umut kabul etmedi. Ne o? Birden derinlere daldın. <gülüyor> Kızım geldi aklıma. Raife, çocuğuyla yapayalnız kaldı. Köyde senin akraban falan vardı. Akrabamız var ama ben yokum. Damadım vefat etmeseydi. Hasan Öleli iki yıl oldu mu? Tam iki yıl. Nasıl geçti bilemedim. Asıl neyi dert ederim bilir misin? Köyden gelen komşularımdan duyduğuma göre benim torun... ...torun arası hastalanırmış. Nasıl hastalık anlayamadım. Bilmem ki. Raife üzülmeyeyim diye bana söylemiyor. E, öyle şey olur mu canım? Sık sık telefon et bari. Hatırlarını sor. E, Raife'nin evinde telefon yok. Muhtara gidip konuşuyor. E, o zaman da çekiniyor. E, bitişik komşumuz diyorsun. Ne olur canım. Aslında yaz tatilinde çocukları sizin köye götürsek. Ayla gelir de. Umut gelmez hanımcım. O bizim oraları beğenmez. Oradaki hayatı... Zorlukları görmelerini isterim. Büyük şehrin çocukları bunları anlamaz ki. Anlatmalıyız. Yoklukları, imkansızlıkları bizlere çok iş düşüyor. Ha, telefon çalıyor. Ben bakarım. Otur sen. Ah, bizimkiler mi acaba? Şimdi anlarız. Alo, alo. Kimsin? Ay ses gelmiyor. Alo, kimsin? Anne, anne, benim ben. Raife. Kim? Raife mi? Ha? Kızım. Kızım nasılsın? Nasılsın annem? İyi değilim anne. İyi değilim. Aman başıma gelenler ne oldu kızım? Artık söylemeye mecburum. Sadık çok hasta anne Bir türlü iyileşemiyor çocuk. Çok mu hasta? Aman Rabbi Dün şehre götürdüm. Doktor, İstanbul'a ya da Ankara'ya götür dedi, ne yapacağımı şaşırdı. Hayırdır Zehra ne oldu? <gülüyor> torunum, torunum Sadık çok hastaymış Beyice Hanımcığım. Ne yapsak bilmem ki. Dur dur, telaşlanma hemen. Git çocuğu köyden al gel, burada baktıralım. <gülüyor> Sağ ol hanımım, böyle söyleyeceğini bilirdim. Anne, anne, anne, anne ne oldu, ses kesildi. Beyice Hanım'ım Sadık'ı al gel, burada baktıralım der. Sahi anne? Allah razı olsun. Aa, hemen hemen Ömer gelir gelmez seni otobüse bindirsin. Yarın al gel çocuğu Zehra. Sağ ol. Sağ ol hanımı. Raife hazırla Sadık. Sabah oradayım. Duydun mu beni? Duydum duydum. Hanımcığım. Of of Zehra lüzumsuz konuşma otur şuraya bakayım. <gülüyor> Yarın sabah size taze çörek yapacaktım. Kahvaltıyı onlara ben hazırlarım. Yarın da taze çörek yemesinler bakalım ha. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ah, işte bizimkiler geldi. Aa, Ömer. Hülya. Geldiniz mi çocuklar? Ömer. Oğlum. Hiç üstünü çıkarma. Zehra'yı hemen köye yolcu edeceksin. Dinle beni ya, dinle! Hmm. Bakıyorum bu sabah kahvaltı pek hoşunuza gitmedi çocuklar. Hmm, ne dersin Hülya? Biliyorsunuz ben zaten diyetteyim anne. Ama her şey çok güzel. Elinize sağlık. Bak gelinim pek şikayetçi değil Ömer. Sen de dersin? Hı? Bence Zehra teyzenin yokluğu belli oldu anne. Hani börek yapmamışsın? Hmm, ben göbekli bir oğlum olsun istemiyorum da ondan. <gülüyor> anne, bu sabah yine suratı nasıl kumut? Niye konuşmuyorsun oğlum? Ya ne konuşayım baba? Eskiden bu kadar suskun değildin. Sen bu gece yine uykunu alamadın galiba Ömer. Zehra Hanım'ı köye göndermek için terminalde saatlerce otobüs bekledim. Eve gelince de uyuyamadım bir türlü. Zehra emektarımız. Onun torunu bizim sayılır oğlum. Bir şey demedim ki canım. Sen de emeği çokmuş öyle anlatırsınız. Görevimizi yaptık zaten şikayetçi değilim. Ama çok yorgunum Hülya. Farkındayım canım. Saat'ın gelmesine sevindin mi Umut? Hiç düşünmedim. Sen ne düşünürsün peki oğlum? İkimiz de konuşmayacağız. Çünkü akşam yine geç geldiniz baba. Anne babaya bu kadar karışılmaz Ayla. Her istediğinizi almıyor muyuz kızım? Senin derdinde yine köpek galiba Umut. Hayır baba. Ben böyle bir şey söylemedim. Bugünlere gelinceye kadar çok sıkıntılar çektik. Bizim de biraz nefes almaya hakkımız yok mu? Tabii var. Ama sorumluluklarınızı da unutmayın. Anne ne olur bu konuyu kapatalım artık. Çok çalışmak Ömer'in sinirlerini yıprattı anne. Hoş görün. Zaten çocukların yanında tartışmamız hata. Bu hatanızı unutmayın kızım. Çünkü onlar öyle hassas, öyle duyguludur ki. Bunu biliyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Ne oluyor? Bana kırıldın mı anne? Ee, anneler hep affeder oğlum. Bir bakıma haklısın da ancak... İşimizin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Bilmez miyim? İkiniz de çok çalışıyorsunuz. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Biraz uzanacağım. Ee, saat 12'de toplantımız var. E, bugün cumartesi tatil. Bizim tatilimiz falan belli mi anne? Beni bir saat sonra uyandırın. Peki canım, peki. Neyse, bu ara benim mesaim yok bari. E, yani akşama kadar evde misin anne? Ooo, öyle çok işim var ki Umut. Ha, ama önce size sormalıyım. Sinemaya gitmek ister misiniz? Hayır, ben evde kalmak istiyorum. Ya, ama ben gitmek istiyordum. İkinizin birlikte olduğu bir yere gidelim. Ben çocuk değilim, gezmek istemiyorum. Ay, ne var bunda bu kadar sinirlenecek oğlum? Bir yere gitmeyeceğim anne. Eh benden günah gitti çocuklar. Çünkü evde yapılacak çok işim var benim. Söyle de ben yapayım. Hülya sen çocuklarla ilgilen. Ay, bakın her şeye itiraz ettiler. Yapılacak bir sürü iş var. Sonra da kuaföre gideceğim. Aa kızdırdınız annenizi. Niye nazlandınız? Ama ben nazlanmadım baba anne. Anne anne geçen gün öğretmenimin verdiği zarfı daha bulamadın mı? Hangi zarfı Muhammet? Hala hangi zarfı diyorsun? Onu bu akşam mutlaka bulmalısın. Tamam tamam söz bulacağım. Uf, annemler hala gelecek. Öğretmenimin yolladığı zarfı arayacaktık. Şuna bak saat kaç oldu? Babaannemle hala çoktan uyumuştur. Hah, i̇şte geldiler. Ee, anne, baba. Aa, sen hala uyumadın mı oğlum? Öğretmenimin yolladığı zarfı merak ediyorum. Ne yani. zarfı bu? Aa, şey, okumamız için öğretmenim bir zarf yollamıştı baba. Anneme verdim sonra ne oldu bilmiyorum. Gecenin bu saatinde sırası mı oğlum? Ama hep böyle oluyor. Nasıl yani. oluyor? Böyle şeyleri unutuyorsunuz. Bunlar anneyi babayı niye bu kadar suçluyor? Çocuklara bir şeyler oluyor Hülya. Bu kadar yalnız bırakırsak? Oğlum, evladım. Sen eskiden böyle değildin. Ha, özür dilerim baba. Ben size kızmadım ki. Of, of Nasıl davranacak acaba? Ay, Ömer, Ömer sinirlenme. Hadi yat istersen. Öyle yapacağım. Siz de fazla oyalanmayın. Sabah ararsınız. E, sen bu zarfı bana verdin mi oğlum? E, verdim. Mutfak tezgahına koymuştum. Biraz önce hatırladım. Ay mutfakta niye verdin? Ne kadar meşgul olduğumu biliyorsun. Benimle ilgili şeyler sence önemli değil mi anne? İyi bilmiş bilmiş konuşma Umut. Neyse şu çekmeceye bakalım mı? Burada yok. Şuraya da bakalım. İçinde ne yazıyordu? Öğretmenim benden şikayet etmiş. Seni okula çağırıyordu. Aa, niye şikayet etti dersin? Bilmiyorum. Hmm, biliyorsun çünkü ders çalışmıyorsun. Huzursuzsun. Anne. Beni seviyor musun? Bu nasıl soru? Hangi anne çocuğunu sevmez? Öyleyse hep yanımda ol. Bu bencillik değil mi oğlum? Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Önce şunu unutma. Sen çalışan bir annenin çocuğusun. Of, of yok bu zarf, yok yok. Hay Allah nereye koydum acaba? Bu çekmecelerde de yok. Onu bulup imzalaman gerek anne. E, bulalım da iş imzaya kalsın. Neyse gel bir de mutfağa bakalım. Ta o günden beri mutfakta olur mu? Mutlaka biri onu görürdü anne. Hay neyse neyse bir de şu dolaplara bakalım. Hmm, tabaklardan başka bir şey yok. Önem vermezsen tabii olmaz. Aa, yani sizi ihmal mi ediyoruz? Bunu mu demek istiyorsun? Evet. Hem de çok. Peki oğlum peki. Bundan sonra sık sık odana geleceğim. Sanmıyorum. Ay bıktım artık ben aramaktan. <gülüyor> Zaten gerek yok. Öğretmenime anlatırım. Bulamadık derim. Öyleyse yatalım. Saat gece yarısını geçti. Hadi sessizce odana git. Ah, ay Bir dakika öpeyim seni. Benim oksu oğlum. İyi geceler. İyi geceler anne. <Gülüyor> Madem beni dinlemedi bundan sonra her şeyi itiraz edeceğim. Of. Akşama kadar bilgisayarın başında oturacağım. Hey Mito. Mito duydu mu beni Mito Ben bilgisayarım Bana Mito diyemezsin Umut Sana köpeğimin adını verdim Daha ne istiyorsun Bilgisayarın adımı olurmuş Mito'yu çok özlüyorum Seni onun yerine koydum Öyleyse bir daha yanıma yaklaşma Buna karışamazsın Sen de bundan sonra Benimle oyunlar oynayamazsın en önemlisi sana bilgi de vermem. <gülüyor> Güleyim bari. Bu senin elinde değil ki. Ne olursa olsun bana muhtaçsın. Çünkü benden başka arkadaşın yok. Yok tabii. Hepsi senin yüzünden. Günlerdir başından kalkmıyorum. Gördün mü? Hatanı biliyorsun. İşte bu yüzden kimse seninle ilgilenmiyor. <gülüyor> Sen... Hiç hayatında ağladın mı Mito? Bu aklıma gelmeyen bir konu peki sen ağladın mı? Hayır ben güçsüz müyüm ama ama yalnız hasta çocuklar için yani bak bunu herkese söylemek istemiyorum. Çünkü inanmazlar biliyor musun annemle babam bize zaman ayıramıyorlarmış. Peki kimsesiz çocuklar ne yapsın? Hem bak kardeşin de aynı durumda. Ama senin gibi huysuzluk yapmıyor. Onu seramikle uğraşmak oyalıyor. Üstelik arkadaşlarını da terk etmedi. Her şey senin yüzünden başıma geliyor. Bir de saçma sapan konuşup duruyorsun. İçimden seni tokatlamak geliyor. İstersen dene. Hmm. Elin acır. Tamam. Ah. Ah, ah, eh, eh, eh. Vurma vurma dur dur. Bir yerimi bozacaksın... Hadi git yat artık, bu gece hiç çekilmiyorsun. sabah sabah Aa, okula geç kalıyoruz küçük bey ne gamsız çocuksun ben saati biliyorum annem uyandı mı evet hadi hadi hadi yürü bakalım ay ne güzel bahar geliyor değil mi görüyoruz herhalde bunda sevinecek ne var hadi yürü hadi baharın gelişi seni mutlu etmez mi hayır böyle söyleyeceğini biliyordum öğretmenimizin gönderdiği zarfı buldunuz mu evet annem kar yolasının altına düşürmüş A annemleri seviyorsun değil mi şu sorulacak soru mu şimdi? Ama onlara kızıyorsun, saklama. Saklamıyorum. E çünkü sen de kızıyorsun. hiç de değil. Eğlenmek onların hakkı. Şey, yani bazen üzülüyorum tabii. Bilmez miyim? En iyisi yine küsmek. Bir soru daha. E, Zehra teyze niye gelmedi dersin? Hani torunu sağda alıp gelecekti ya. Zehra teyze dün babaanneme telefon etmiş. Köyde biraz daha iyileşmesini bekleyeceğiz demiş. Sadık'ı merak ediyor musun? Hayır, ama hastalığını merak ediyorum. Hatta üzülüyorum. Bazen niye bu kadar iyi kalınsın diye düşünüyorum. Ama onlara faydalı olamıyorum ki. Büyük olsam. Hemen yardımcı olurdum. Hemen her konuda. Verdiğin sözde dur. Büyüdüğünde söylediklerini sana hatırlatacağım. Sakın unutma. Kimse siz yoksul hasta çocuklar için bakım evleri, okullar, hastaneler yaptıracağım. Sonra. Kendime küçük bir köpek çiftliği kurduracağım. <gülüyor> Bunlar için çok para gerek. <gülüyor> Çalışınca, karar verince olur. Öyleyse çok çalış, tembellik etme. Baş üstüne küçük hanım. <gülüyor> hadi küselim artık, senden sıkıldım. Ne yazık ki okula yaklaştık. Nasıl olsa konuşmak zorunda kalacağız. İyisi mi küsmeyi erteleyelim. Hadi hadi, hızlan biraz hadi. Hadi. Babam gecikti. Sadık'la Zehra teyziyi terminalden alıp gelmek bu kadar uzun sürer mi? Şimdi babanın arabası sokağın başında görünür Ayla. Onlar terminalden kendileri gelemiyor mu? Nasıl gelsinler kızım? Sadık çok dermansızmış. Zehra'nın bir elinde bavul, bir elinde Sadık. Taksi bile bulamaz. Bak gördün mü? Babam çok iyi kalpli. Elbette. İşi bırakıp ta terminale gitti. İyi de etti. Zehra'nın hakkını ödeyemeyiz. Madem Sadık hastaydı... Daha önce gelselerdi ya. Akıl mı var onlarda? Biraz daha bekleyelim. Belki iyileşir demişler. Aa, hastalığı neymiş? Doktora götürdükten sonra anlayacağız kızım. Uf, Umut yine nerede? Nerede olacak? Bilgisayarın başında tabii. Ay, bu çocuğun hali ne olacak? Derste çalışmıyor. Yarın annem öğretmenimizle konuşmak için okula gelecek. Hmm, geç bile kaldı. Of. Saat beşe geliyor. Nerede kaldı bunlar? Sen de merak etmeye başladın değil mi? Uy. Artık hep bahçede oturalım babaanne. Havalar ısınmaya başladı. Hmm, biraz daha vakit var. Ee, şöyle 10-15 gün sonra. Yaşasın. Ha, babam geliyor. Ay, çok merak ediyorum. Bana bak hastalığı ile ilgili soru sormak yok. Tamam mı? Onu <gülüyor> üzmeyelim. Bunları bilmez miyim babaanne? Ee, hem de çok şey bilirsin. Akıllı kızım benim. Görün benim. <gülüyor> Ah, ah, dur dur dur hemen koşma Ali. Ayla Ayla koş niye ki Ay, Aman kızım heyecanlandırma çocuğu ah, Hoş geldin Zehra Hoş geldin Sadık Ay hoş bulduk hanımcım sağ ol Ayla hoş Zehra'nın teyzenin elindekileri Ben tekrar işe dönüyorum anne ah, Peki oğlum Sağ ol Ömer Güle güle yavrum güle güle ah, Elindekileri bana ver Zehra teyze Olayım. sen ailesin değil mi <gülüyor> ee, evet sadık umut da odasında Ko koluma gir Düşeceksin <gülüyor> tamam, oğlum tamam. Gel, gel bakalım sadık otur otur şuraya otur çocuğu zehra ha, şöyle ee nasılsın oğlum şimdi daha iyiyim ama köyde çok hastalandım Beyce teyze. Ah hanımcım ah bu Sadık bizi çok korkuttu. <gülüyor> Anneannemler bana bitki ilaçları yaptı ama onlar da fayda etmedi. Bitki ilacı mı? O nasıl şeymiş öyle? Neyse neyse. Önce biraz dinlenin. Hadi odana götür çocuğu Zehra. Ben de onlarla gideceğim babaanne. Sadığı tanımak istiyorum. Hayır Ayla. Bırak biraz dinlensin. Akşam yemeğinden sonra bol bol konuşuruz. Evet Demek önce sana şifalıdır diye kuyu suyunu içirdiler hmm. Sonra bitki ilaçları demiştin Onlar neydi Sadık? Ee, anneannem dağdan ısırgan otu, kuzu kulağı, ada çayı topladı Onları kaynattı, içtim Yani, yani Zehra hayret Şu devirde ha de hiç akıl var mı? Ay ne bileyim hanımcığım. Fayda eder sandım. Bu yüzden zaman kaybettiniz. Bizi beklettiniz. Sen niye akşam yemek yemedin Sadık? Babaannem ne güzel yemekler yapmıştı. Ee, bugünlerde canım hiçbir şey istemiyor. Umut benimle niye hiç konuşmuyor? Bak Sadık ne diyor Umut? Duydum babaanne. Ama sizi dinliyordum. Ben artık odama gidebilir miyim? Babamlar gelince beni çağırırsınız. İyi, aksi çocuk... Sen ona bakma sadık. Kızmayın. Ben ona küsmem. Aa, babamla annem geldi galiba. oturun. <gülüyor> ben bakayım. Anneni ilk defa göreceğim. Sana benziyor <gülüyor> mu Çok güzeldir. Sen de kilo al ki yakışıklı olasın. Aa, i̇yileşeyim de. Herkese iyi akşamlar. Aa, gel oğlum gel. Otur şöyle. Gel. Ee, Hülya nerede? Duş alıp gelecek. Eee? Otobüsten indiğinden beri nasılsın Sadık? E, şimdi pek iyi sayılmam ama... ...iyi olacağım Ömer amca. Aferin oğlum. Hep böyle kararlı ol. Doktor amca seni iyileştirecek merak etme. <gülüyor> Sesini duydum geldim baba. Neden burada değilsin? Bak Sadık geldi. E, sofrada birlikteydik. Ama hiç konuşmadı. Öyledir o Sadık. İşi gücü bilgisayar. Aa, bilgisayarı çok merak ediyorum. Aa, nasıl çalıştığını bilmiyor musun? Nereden bileyim? Bizim köyde yok ki. Hadi Umut kalk. Sadık'a bilgisayarı göster. Anlat. Beni duymadın mı Umut? Duydum baba. E, bugün kalsın Ömer amca. E, zaten başım ağrıyor Eyvah. biraz. Yine mi? A Ay ne yapsak acaba? E, telaşlanma Zehra teyze. Bak çocuğu sen korkutuyorsun. Ee, Umut nerede? Birden kayboldu ortadan. Ona ders vermenin zamanı geldi anne. Dur Ömer. Yanlış düşünüyorsun oğlum. Bence o daha üzüldü. Yarın annesi öğretmeniyle görüşecek. Ben de gitmek istiyorum. Bu çocuğa neler oluyor anlayalım. Konuda haklısınız işlerimiz öyle yoğun ki Sık sık okula gelemiyoruz Biz öğretmenlerin işi de zor Hülya Hanım ama eve gidince işimizi unutmalıyız Onlarla yakından ilgilenmeliyiz İki aydır umut Çok değişti dalgın Hatta hırçın bir çocuk oldu. Evet derste de çalışmıyor Matematikten başka hiçbir dersle ilgilenmiyor Bugün babasıyla birlikte gelecektik Ama toplantısı çıktı Ne yapabiliriz Buna kendiniz karar vermelisiniz. Çocuğunuz sıkıntı için. Farkındayım. Örneğin emektarımızın torunu geldi. Çocuk hasta. Onunla ilgilenmesini istiyoruz ama nerede? Şey öyle ya. Belki de ona üzüldüğü için yaklaşmıyor. Sanırım. Çünkü Umut aslında çok duygulu. iyi yürekli bir çocuk. Bunu anlamalısınız Hülya Hanım. Hay Allah, Vaktinizi aldım. Yine geleceğim. Sık sık. Bazı çocuk daha fazla fedakarlık ister. Onu anlamaya çalışmalısın Hülya Hanım. Lütfen her akşam derslerini tek tek kontrol edin. Size yazdığım bir şeyler var mı? Sorun. Evet. Evet bu konuları bu ara çok ihmal ettik. Ee, köpeği ölmüştü. Ona da çok üzüldü. Biliyorum. Bana anlattı. Ona bir yenisini alın. istemiyorum. Ders ah, dersleri çalmak üzere özür dilerim Benim artık aşağı inmem gerekiyor Aa, Tabii ee, sağ olun vaktinizi aldım Bu benim görevim Hülya Hanım Size biraz daha fedakarlık düşüyor Öyle Hoşçakalın iyi dersler Teşekkür ederim size de iyi çalışmalar İşte burası umudun odası Sadık. Şimdi ikinizi baş başa bırakacağım. Şöyle yatağın ucuna otur bakalım sen. Ama o hiç yüzüme bakmıyor. Arkasını dönmüş bilgisayarla meşgul. Umut geldiğimizi duydun değil mi canım? Evet duydum anne. Bir dakika. E, Sadık'la ilgilen. E, duydun mu? Yeter artık. Ben ne yaptım ki? Yüzüme bak. Hülya teyze sen git istersen. Biz Umut'la... Oğlum, oğlum güzel oğlum... Güzel oğlum beni dinle. Dinledim anne. Öğretmenimin söylediklerini de babamın sözlerini de dinledim. Senden duydum. Merak etme istediğin gibi bir çocuk olacağım. İnşallah canım. Ee, biraz sonra size meyve getireceğim tamam mı? Annenler sizi sık sık yalnız mı bırakıyor? Babaannen öyle diyordu. Evet ne olacak? Hiç öyle sordum işte. Yoksa sen de mi bana ders vermeye geldin? Canım ben ders vermeyi nereden bileyim? Öyleyse sus. <gülüyor> Ama sana bilgisayarla ilgili bir şeyler soracaktım. Neymiş onlar? Yüzüme bakmıyorsun ki. Arkan bana dönük. Sana bakarsan bilgisayarı nasıl çalıştırırım? <gülüyor> Şu anda ne yapıyorsun? <gülüyor> İnternet hattı çok yoğun. Bağlantı bekliyorum. Şey. Senin hastalığına... Babamın götürdüğü doktor ne dedi? Aa, benimki bir tür sinir hastalığıymış. İlaçlarımı devamlı kullanacakmışım. Sık sık kontrole gidecekmişim. Sonra geçecekmiş. Aa, i̇yi. O kadar önemli değil demek. Hala hatların bağlanmasını mı bekliyorsun? Evet. Hatlar çok yoğun. İnternet aracılığıyla Amerika'daki bir köpek çiftliğine girmek istiyorum. Ta Amerika'daki ha? <gülüyor> Benim köyde bir köpeğim var. Babamı kaybettiğimiz zaman öyle üzüldü ki... ...haftalarca bir şey yemedi. Yani... ...baban yok mu? Yok. Bunun ne demek olduğunu sen bilmezsin. Şey... ...ben... ...şey bak ne diyeceğim... ...sen istersen şimdi git... ...şu bağlantı kurulsun, işimi bitireyim... ...sonra yine gelirsin. Olur. İşim bitince sen beni çağır. Tamam tamam. Sadık babasına kim bilir ne kadar üzülmüştür değil mi Mito? Evet. Çok zordur mutlaka. Ama dünyada onun gibi o kadar çok babasız çocuk var ki güçlü olmak gerek. Ben olamam Mito. Olmalısın. İnsan oğlunun yaşamı bu. Niye Sadık'ın yüzüne bakmıyorsun? Ayıp değil mi? Aman Mito, sen bari anla beni. Bakamıyorum işte. Çünkü hastalığına çok üzülüyorum. Ama herkes seni yanlış anlıyor. Annenler bile. Bunun için bir şey yapamam. Onlar da anlamaya çalışsın. Çocuklar annelerinin işine bu kadar karışırsa işte başına bunlar gelir. O zaman onlar da herkese gezmeye gitmesin. Sen bu konulara neden bu kadar takıldın? Hep yanımızda olmalarını istemem hakkım değil mi? Ama bak... Herkesi mutsuz ediyorsun. İnadına mutsuz edeceğim işte. Biraz önce Sadık ağladı biliyor musun? Ağladı ve gitti. Ağladı mı? Ben görmedim. Çünkü başını çevirip yüzüne bakmadın. Gözleri dolu doluydu. Hey Umut. Yoksa, yoksa sen de mi ağlıyorsun? Dur yapma. <gülüyor> Aha, Kendini yatağının üstüne attı. Ey, umut! Ne oldu sana böyle birden bire. Otur bakalım Sadık. Artık bahçemizin tadı geldi. Şuna bak çiçekler açtı, Kuşlar cıvıl cıvıl. Aa, bizim köyde bunların daha güzeli var beyce teyze. Herkesin kendi memleketi güzel değil mi yavrum? İyileşir iyileşmez köye döneceğim. Sonra okuluma tekrar başlayacağım. Şey çünkü burada biraz sıkılıyorum. Niye oğlum? Umut var, Ayla var. E onlar gündüzleri üzere okula gidiyorlar. Sonra Umut... Umut beni burada istemiyor galiba. Aa. Ama sakın ona kızdığımı sanma. Çünkü sıkıntısı büyük. Arkadaşı yok, yalnız. <gülüyor> Bizim köyde öyle mi? Uuu, bir dolu arkadaş var. <gülüyor> Bayağı toparlandın Sadık. Çok şükür iyileşiyorsun. İlaçlarımı düzenli alıyorum da ondan. annem nerede? Aa, manava gitti, sebze alacak. Size dolma yapacak. Sever misin dolmayı? Severim. Ama canım yine bir şey istemiyor. Aaa. Bu iştahsızlığında geçecek merak etme. Ee, nereye gidiyoruz? Umud'un yanına. Dersleri bitmiş midir? Ee, sanırım sanırım. Hadi git. Ya kızarsa? Oo, sen de ona kız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben geldim. Sadık... Gel gel. Ne yapıyorsunuz Ayla? <gülüyor> Şu yaptığım çiçekleri Umut'a gösteriyordum ama... Ah, yine arkasını dönmüş. Bilgisayarın başında. Bu gülleri, menekşeleri sen mi yaptın Ayla? <gülüyor> evet. Ama kimse ilgilenmiyor. Olsun. Sen yapmaya devam et. Öyle yapıyorum. Belki bir gün kendi özel sergimi açarım. Yine hayal kuruyorsun Ayla. Aa, aa bilgisayarda istediğin resmi çıkarıyorsun. İstediğin gibi boyuyorsun. Nasıl oluyor bu? Şimdi anlatamam. Of Umut biraz daha saygılı ol. <gülüyor> Babam o bu evin çocuğu sayılır dememiş miydi? Onun için Sadık anlatacaksın. Ne inatçı şeysin sen. Ay, senin kadar değil. Yapma Ayla üzülüyorum. Hiç üzülme. Azarlanmayı hak ediyor. Umut bizim köydeki hiç oyuncağı olmayan çocukları görse aklı başına gelir. Ay, belli etmez ama aslında Umut hasta, kimsesiz, yoksul çocuklara çok üzülür Sadık. <gülüyor> Buna pek inanmıyorum. Şimdi Umut ne seyrediyor? Bari sen cevap ver Ayla. Seyretti. Şey The Sims diye bir çocuk oyunu. İşte gördüğün gibi ev, bahçe, park yapabiliyorsun. Onları istediğin renge boyayabiliyorsun. <gülüyor> ne güzel. Keşke bizim okulda da bilgisayar olsa. Ha, yani sizin okulun bilgisayarı yok mu? E, olsa bu kadar soru sorar mıydın? Aldırış etme. İstediğin soruyu sor sadık. Ben şu çiçekleri odama götüreyim. Ee? Şimdi bilgisayara yeni kaset mi takıyorsun? <gülüyor> Bu kaset değil, CD. <gülüyor> Hala <öğrenemedim>. Ha Güldün. <gülüyor> Dönsene yüzünü. <gülüyor> Aha, gördüm işte, gülüyorsun. Bazı soruların karşısında gülmemek mümkün mü? O zaman hep seni güldürecek şeyler söyleyeyim. Ee şimdi yeni bir oyun mu taktın? <gülüyor> evet. Bu oyun sevimli bir ayının hayatını anlatıyor. Ayının adı Winnie the Pooh. Anladın mı? E, anladık bakalım. Ben... Asıl ne istiyorum biliyor musun? Hasta çocukları iyileştiren bir oyun var mı sende? Onlara sende mi üzülüyorsun? <gülüyor> evet ama bu ara kendime daha çok üzülüyorum. Sen bunu da anlayamazsın. Ya öyle mi sanıyorsun? Evet öyle. <gülüyor> çocuklar, çocuklar size bir müjdem var. Şimdi annem telefon etti... Pazar günü bize Boğaz'da vapur turu yaptıracaklarmış. İstanbul Boğaz'ın göreceksin Sadık. Aaa çok sevindim Ayla. Kim bilir ne sıkıcı bir gün olacak. ...gördüğümüz İstanbul Boğazı'ndayız değil mi Ayla? Evet. Bak, bak, bak. Bu taraf Anadolu, bu taraf Avrupa yakası. Bizim için çok güzel bir gezi oluyor anne. Boğaz'ın güzelliği karşısında... ...babam bile susup kaldı. Sanki hiç görmedi. Arabayla gidip gelmekten aylardır vapura binmemiştik. Öyle hoşuma gittik. Vapur devriler mi Ömer amca? <gülüyor> Mümkün mü Sadık? Ama kışın kötü havalarda dikkatli olma. Bunların hepsini köyde anlatacağım. Keşke arkadaşların da buraları görebilsin. Hepiniz çok iyisiniz. Bu iyiliklerinizi büyüyünce ödeyeceğiz. Sen şimdi bunlarla kafanı yorma. Aa, bakın Umut vapurun burnuna doğru gitti. Hadi siz de gidin. Hadi gel Ayla. Dur dur dur. Düşersin. Kenara tutuna tutuna git. <gülüyor> tamam. Sadık'ı getirdiğimize çok iyi ettim. Bu çocuk köyde bakılmaz. Böyle yardımlar herkesin görevi olmalı Gülya. Çok şükür ki Sadık'ın hastalığı daha başlangıçtaymış. Doktor zamanla geçecek diyor. Bazen kendimden beklenmeyen sözler söylüyor. Bazen insanı Bizlerin çocukları da onların çektiklerini görebilse. O yaşlarda hangimiz bunu anladık? Aklımız bir karış havadaydı. Tıpkı gibi. Onunki başka. Umut aksi, huysuz. Bence hatamızdır. Biraz hayatımızı yaşayalım derken çocukları ihmal ettik. Öğretmenleriyle görüşürken marçub ol. Karar insanlar. Artık her akşam dışarıya çıkmak. Tamam canım. Bunlar vapurda konuşulacak konular değil nereye gidiyorsun çocukların yanına çocuklar <gülüyor> iyi misiniz sadece nereye gidiyorsun bu kadar çok soru soruyor ki onu cevap yetiştiremiyorum anne. şu evlerin güzelliğine bak hülya teyze <gülüyor> onlar ev değil sadece yalı Osmanlı devrinden kalma yalılar sen ne yapıyorsun dolma bahçenin resmini çekiyorum anne. çeşitli yönlerden çek sağa da verelim a demek burası dolma bahçesi atamızın vefat ettiği saray ne kadar büyük, ne kadar güzel. Buraları göreceğim hiç aklıma gelmezdi. İyileş, köyüne dön, sonra her tatilde bize gel Sadık. Sana göstereceğimiz daha öyle güzel tarihi yerler var ki. Aa, ne oldu sen? Sadık? Sadık. Başım, başım ağrı girdi. Ama, ama sakın sakın aa, kendini aa, bırakma. Oğlum. Aa, aa, aa, İlaçların aa, yanında mı? E, e, evet evet, su, su Umut, verin. Umut koş, aa, koş baba, acılar evet. Tamam, tamam, tamam, koş. tamam. Baba, baba. Ah. Zehra Sadık nasıl Uyudu mu Daha uyumadı hanımcım Dönüp duruyor Sadık Oğlum Bak Behice teyzen seni merak etmiş Nasıl diye soruyor Şimdi iyiyim Beyce teyze. Bu sabah doktora gittik ya. Ara sıra böyle olabilir korkmayın dedi. Yarın daha iyi olacağım. İnşallah benim güçlü oğlum. O canım benim. Hadi, hadi iyi geceler yavrum. Hadi. Umut uyudu mu? Ee, bilmem ki biraz önce ışığı yanıyordu ya. Hadi hadi. Siz de yatın artık hadi yavrum iyi geceler hadi hadi canım. Bunların hakkını nasıl öderiz? Ben büyüyünce ödeyeceğim. İnşallah Sadık'ım. İnşallah. Köyümüzü öyle özledim ki anneanne. Hele annemi. Dün nasıl ağladı telefonda. Ya. Ama ona iyiyim dedim. Korkma dedim. Annen sevinçten ağladı oğlum. Sen emin ellerdesin. Yoksa... ...biz seni nasıl tedavi ettirirdik? Hadi, hadi uyu artık. Saat kaç oldu kim bilir. Hani o gün... Vapurda hastalanmıştım ya <gülüyor> Gözlerimi açtığımda Umut elimi tutuyordu hmm, Onun hali belli mi olur Seni sürekli azarlıyor Aksi çocuk işte aksi Aa, Senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor anne. Hani onu seviyordun e Canım seviyorum elbet Ama Umut zor çocuk Hiç de değil o iyi kalpli Artık bunu anladım Hay Aman aman iyi aranız düzelsin de Yakında onun doğum günü varmış Biz köyde doğum günü falan bilmeyiz Burada ne yapıyorlar? Anne babalar çocuklarını alıp bazen dışarıda gezdiriyor. Bazen de arkadaşlarını eve çağırıp kutluyorlar. Ne güzel. Kim bilir nasıl eğleniyorlar. Aa, yok canım. Hiç de eğlenmiyorlar. Aa, heves etmeyeyim diye öyle söyleme. Ben televizyonda görüyorum. Ay layık çocuk. Ay hadi uyuyalım artık Sadık. Sabah erken kalkacağım ben. Umut'la aileye kahvaltı hazırlayacaksın. Beni de erken kaldır. Onların okula girişini görmek istiyorum. Seni, sen de gideceksin inşallah. Ah, tabii gideceğim. Ee, acaba Ömer amca'ya söylesem? Bizim okula bir tane bilgisayar alır mı? Aa, pahalı şey oğlum. Söylemek doğru olmaz. Hadi hadi, hadi kapat gözlerini artık. Allah rahatlık versin, hadi. Sana da anne. Günaydın Ömer amca. Oo günaydın Sadık. Erken kalkmışsın. İyi misin? İyiyim iyiyim. Anneanneme ben erken kaldırmasını söylemiştim de. Neden? Sen dinlenmelisin oğlum. E, ben de Umut'la aileyi okula yolcu etmek istedim bu sabah. Onlar daha kalkmadı ama. <gülüyor> Olsun. E, onların okulunda bilgisayar varmış öyle mi? E, var ya. E, sanırım sizin okulda yoktur. Yok Ömer amca. Olmasını ister miydin? İstemez olur muyum hiç? Olsa arkadaşlarım da çok sevinirdi. Hmm. Ee, o halde söz veriyorum sana. İyileşip köye dönerken yanında bir bilgisayar olacak. Sahi mi Ömer amca? Ay, şaka yapmıyorsun ya. <gülüyor> Bunun şakası olur mu Sadık? <gülüyor> Yaşasın. Ya, bizim de bilgisayarımız olacak. Sana sarılmak istiyorum Ömer amca. Sarıl oğlum. Sarıl. Sen yiğit bir delikanlı olacaksın. Ama Umut da olacak. Elbette. Ben bu sevinçle hemen iyileşirim artık. Konuşmalarınızı duydum. Kusura kalma. Sadık seni sabah sabah rahatsız etti. Olur mu öyle şey Zehra teyze? Çok şey öğretti bu çocuk bize. Çocuklar hep aynı doğar ya... ...kaderleri birbirine benzemez. Kimi yukarılarda gezer... ...kıymetini bilmez. <gülüyor> Kimi ayaklar altında ezilir de... ...mutluyum der. Büyükler de öyle değil mi? Ama bunu geç anlıyoruz. Dalmışız yaşam savaşına... Birbirimizi bile tanımıyoruz. İyi ki Sadık'ı getirmişsin Zehra teyze. İyi ki. Bilgisayar için sağ ol. Köydeki bebeler ne kadar sevinecek kim bilir. Olmazsa birlikte götürür. Biz de sevinçlerine ortak oluruz Zehra teyze. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuyorsun ama. Bakıyorum gözlerinin içi gülüyor Sadık. <gülüyor> Ömer amcamın alacağı bilgisayarı düşünüyordum Behice teyze. Acaba köye dönmeden kullanmasını öğrenebilecek miyim? Tabii öğrenirsin oğlum. Aile gösteriyor ya sana. Yine de biraz karışık geliyor. Bir sürü tuşları var. Ha, diğer çocuklar nasıl öğrendiyse sen de öyle öğreneceksin. Sen akıllı bir çocuksun. Onlardan ne farkım var? Evet, öğrenmedeyim ki okuldaki arkadaşlarıma da öğretebileyim. Değil mi anne anne? hele önce bir iyileşti. Aa, artık iyileşiyor Zehra. Bak sana yüzüne renk geldi çocuğun. Artık günlerdir hastalanmıyorum anne anne. Ben bir de Umut'ları merak ediyorum. E, bugün karne alıyorlar ya. Aa, neredeyse gelirler. Bakalım Umut'un kaç sayfı gelecek? Ömer amcam çok kızmaz değil mi? Hmm, kızmaması gerek. Artık bunun nedenlerini anladılar. Hem Umut ölen köpeğine de çok üzülüyor. Ayla anlattı. Aman çocuk aklı işte. Bizim sokakta bile köpekte olur. <gülüyor> Onlar evcil değil anne. Umut mitosunu terbiye etmiş. İstediğini yaptırıyormuş. <gülüyor> Ama bizim köye gelse ona küçük bir köpek buluruz. Onu evcilleştirir. Aklı fikri köyde hanımcım. <gülüyor> İnsanın doğup büyüdüğü yer gibi olur mu yavrum? Oh! Ne güzel. Ya. Her yer yemyeşil. Hava mis gibi. Ay şu kuş sesleri de insanı mutlu ediyor. Ya bizim oraların havası? Ay sus artık köyden sıkıntı geldi bana. Hah, Hah. işte. Sokağın köşesinden bir iki çocuk geliyor. Onlar bizimkiler mi acaba? Ay, Aman <gülüyor> gözümde pek evet, seçemiyor. Evet evet onlar. Ama ikisi de başlarını önüne eğmiş. Ne olur eğerse? E, demek ki karneleri kötü. Karnesi iyi olan çocuk koşarak gelir anneanne. Hani <gülüyor> <gülüyor> Ay iyileşeli bu çocuğun dili açıldı hanımcım <gülüyor> <gülüyor> Aman aman çok şükür Zehra'cığım Umut Ayla E koşsanıza biraz canım Onları heyecanlandırma Beyice teyze Baksana ne kadar üzgün. Hadi hadi koş karşıla Sadık Aa, Hayır geliyorlar işte Bir şey yokmuş gibi davranalım Ne yapıyorsunuz babaanne Hepiniz bahçedesiniz Sizi bekliyorduk Ayla Gelin bakalım şöyle gelin Çantalarınızı koyun. Geçin masaya. Bakın Zehra sizler için neler hazırladı. Oo, pastalar, çörekler. Ya, otursana Umut. Koy çantanı şuraya yavrum. Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Aa, o zaman karnenizi gösterin bakalım. Öyle ya. Biz de merak ettik tabii. Aldın işte. Ama pek mutlu olamayacaksın Büyük Anne. Benim, benim iki ortam var. Gerisi iyi. Umut'un iki zayıfı var. Ya. Ah, neyse neyse. Ne yapalım canınız sağ olsun. Bundan sonra daha çok çalışır. Düzeltebilirsiniz. Bak Umut eğer oturup bir şeyler yersen ben de yiyeceğim. Ne dersin? Canım bir şey istemiyorum. Hadi Sadık'ı kırmayın çocuklar. Umut Sadık'ı duydun mu? Biz yersek o da yiyecek. İyi iyi oturduk işte. Akşam babam çok kızar mı acaba babaanne? Kızmamaları gerek. Ortada yapılmış hatalar var. Uff. Akşam olmasını hiç istemiyorum. Babamla annem odama gelip bana ders verecekler eminim. Merak etme Umut. Ben seni korurum. Hastalansan daha mı iyi yani? Bunu onları hatırlatırım. Ama baba, Sadık zayıfınız var ama hasta olsaydınız daha mı iyi dedi. Hasta olduğu için o bu yıl okula bile gidemedi. Hasta olmanızı elbette istemeyiz oğlum. Ama sen çok şükür sağlıklısın. Senin gibi bir çocuğun iki zayıf getirmesi beni çok üzdü. Aylanın durumu da pek parlak değil. Onun için ikinizle de ayrı ayrı baş başa konuşmak istedim. Yarım saattir konuşuyoruz. Hata mı anladım? Biz de hatamızı anladık oğlum. Ancak bana söz vereceksin. Böyle saatlerce bilgisayarın başında oturup oyun oynamak yok. O aslında bilgi edinmek içindir. Bu bir. İkincisi eski arkadaşlarınla yakınlık kuracaksın. Artık yüzüme bakmıyorlar. Özür dile bakarlar. Sonra Sadık'a daha yakın davranacaksın. O çok akıllı, çok duygulu bir çocuk. Onun tüm davranışları hepimize ders oldu. Evet, gerçekten ders oldu. Siz yine de akşamları gezmeye gidin baba. Biz sıkılmayız. <gülüyor> Canım oğlum benim. Meğer siz büyümüşsünüz, farkında değiliz. Öyle ya, baksana boyuna. Neredeyse bana yaklaşıyor. Ayla'nın boyu da uzadı. Anneme yaklaştı. Baba, sana sarılmak istiyorum. Ee? Ne duruyorsun? <gülüyor> oğlum. Yaramaz oğlum. Sadık'ın sana sarıldığı gün çok üzülmüştüm. Nasıl gördün? Uyumuyor muydun? Yeni kalkmıştım. Salondaydınız. Sessizce izledim. Sana sarılıyordu. Sanırım babasını özledi. Öyle olmalı. Ömer. Toplantıya Sadık'la aile de katılmak istiyor. Gelebilirler mi? Ha, buyursunlar bakalım Hülya. Hadi girin çocuklar. Umut'la aileye kızmadın değil mi Amel amca? Kızmadım Sadık. Ancak sen bunların karnelerini beğendin mi? Ben? Beğendim. <gülüyor> Hoppala. Nasıl olur? Birinin iki zayıfı, birinin iki ortası. Beğendim çünkü iş işten geçmiş. <gülüyor> Keşke hep yanımızda olsan Sadık. <gülüyor> Bir kurtarıcıya ihtiyacınız var değil mi? <gülüyor> Umut'la konuşmamız bitmişti çocuklar. Ayla seninle de daha önce konuştuğumuza göre... Ben sizi baş başa bırakayım artık ee, Biz evdeyiz bir yere gitmeyeceğiz Merak etmeyin Senin öbür gün doğum gününmüş. Öyle mi Umut? Evet Arkadaşlarını çağıracak mısın? Doğum günü yalnız kutlanmaz ki Tadı olmaz. Kimleri çağıracaksın? Mahalle arkadaşlarım Hakan'la Emre Okuldan hmm. da kayayım Onların hmm. geleceğini sanmıyorum Gelirler niye kötü düşünüyorsun ki? Gerçi hepsi bana küs. Barıştırırız, barıştırırız, merak etme. Ama sen de çok iyimsersin. Her şeyi olur diyorsun. <gülüyor> ee... Beni babaannem çağırmıştı. Gidip bir bakayım. Sonra yine gelirim. İyi ki kardeşim var. Buna seviniyor musun? Tabii seviniyorum ama çok konuşunca kızıyor. Onun seramikleriyle hiç ilgilenmiyorsun. Zamanım yoktu. Ya şimdi? Evet, artık var. Bu bilgisayarı gerektiği zaman kullanacağım. İşte şimdi gerekti. Hadi bana nasıl çalıştığını göster. Aile biraz öğretti ama köydeki arkadaşlarıma göstermem için yeterli değil. Aa yine arkanı döndün. Konuşmak istemiyorsan ben gideyim. <gülüyor> Sen biraz önce bilgisayarın nasıl çalıştığını göster demedim mi? Ee? Tamam, gel bakalım şöyle. <gülüyor> tamam, bak şimdi. Bilgisayarı açmak için önce şu düğmeye basacaksın. Köye gidince artık ben de doğum günümü kutlayacağım Hülya teyze. Sana o zaman güzel bir armağan göndeririz sen. Armağan istemem. Ömer amcam bilgisayar alacak ya. O yalnız sana ait değil ki. Onu okula alacak. Bizimki ayrı. Değil mi Umut? Evet anne. Uf Canım sıkılıyor. Yine ne oldu? Arkadaşlar hala gelmedi. Ona sıkılıyor anne. Babam da gelmedi. Hani doğum günüm için yarım gün işe gitmeyecekti? İşe gitmedi. Sana bir sürprizi var. Şimdi gelir. Gözün sokağın başında olsun. Anaannemle beyce teyze nerede? Mutfaktalar. Bize meyve suyu hazırlıyorlar. Masa ne güzel hazırlanmış. Pastanın üstünde mumlar. Ömer amcan gelsin onları yakarız. <gülüyor> Anne, e, ben arkadaşlarımı bir kez daha arayacağım. Hay dur umut dur daha erken babanı bekle. E, yok yok ben arayacağım. Ona sürprizi söyleseydik keşke. Gazi çocuklaşıyorsun hayla. <gülüyor> Sürpriz söylenir mi? <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. 258 52 Alo, ha alo e, şey ben Umut. E, Hakan'ı verir misiniz teyzeciğim? Teşekkür ederim. Alo, Hakan? E, doğum günüme gelmiyor musun? Emre de mi yanında? E, i̇yi ya işte birlikte gelin. Hadi ne olur bekliyorum. Gelmiyor musunuz? Ama sizden özür dilemiştim. Peki, ne yapalım? Siz bilirsiniz. Umut, bak Sadık senin bebeklik albümünü merak etmiş. Getir de baksın. Hadi oğlum. Albüm odamdaki dolaptaydı galiba. Aa, gidip getireyim ben. Hangisindeydi acaba? Şşt. Umut. Umut. Bana baksana. Senin de uğraşacak halim yok Mito. Bir dakika. Otur karşıma. Lütfen. <Gülüyor> Oturdum bakalım. Söyle ne söyleyeceksin? Niye bu kadar üzgünsün? Her şey senin yüzünden geldi başıma. Artık babama söz verdim. Tüm zamanımı seninle geçirmeyeceğim. Bilgi almak için oturacağım karşına. Arada sırada da oyun oynayacağım. Bunu biliyorum. Arkadaşların seni terk etti. Bunun için mi canın sıkılıyor? Terk ederler tabii. Bunu hak ettim ben. Üstelik annemle babamı da çok üzdüm. Beni bağışlamaları için ne isterlerse yapacağım. Ya Sadık'a davranışların? Evet. Ona yaklaşamadım. Uzak durdum. Çünkü hastalığına çok üzülüyordum. Ama beni herkes yanlış anladı. Beni asıl duygulandıran ne biliyor musun? Sadın vapurda hastalandığı sırada... Ellerimi tut Umut bırakma demesi. Bırakmadım. Sımsıkı tuttum. Mitho... Bütün ağlıyor musun yoksa? Yok canım bilgisayar ağlar mı hiç? İşte işte gördüm ağlıyorsun. Çünkü çünkü ben seni hayalimde yaşattım. Sen bensin. Ben de sen. Sen umutsun. Umut. Aa! aa bu da ne? Elime su damladı. Bir yağmur damlası sanki. Ne yağmuru çocuk... Gözlerini silsene... Hadi sil... Aman sadık görmesin. Durma bul şu albümü... Götür ona... Senin mutlu bebekliğinde... Belki kendini bulacaktır. Tamam. Tekrar bakıyorum şu dolaba. Bakalım. Aa işte. Gözümün önünde duruyormuş. Hemen götüreyim. Bu arada... Artık birbirimizle konuşmak yok Umut. Ben bilgisayarlığıma dönüyorum. Anlaştık mı? <gülüyor> Anlaştık. Seninle konuştuğumu unuttum bile. Umut! Umut! Koş koş! Aa, geliyorum. Gel Umut aa, gel şu pencereden ne oldu, ne bir bak. bak. Aa, aa! Babam geliyor. <gülüyor> Yanında da arkadaşlarım var. Başka başka. <gülüyor> Babamın elinde bir köpek yavrusu var. <gülüyor> hey! Yaşasın! <gülüyor> Mitop geri geldi. <gülüyor>